Geçtiğimiz hafta bir sual yöneltmiş idik buradan dinleyicilerimize Fatih abi. Sualde sual şuydu hatırlarsanız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hatice Türkübra Kübra validemize İslam'ı imanı tebliğ ettikten sonra hatta iki yönlü sual sormuştuk. Bir, Cenab-ı Hak Rabbinin ismini büyüklüğünü anlat, Rabbini büyükle ve Rabbini anla tebliğ etledikten sonra o ana kadar hayat, ilim, semi, basar, tekvin, kelam Cenab-ı Hakk'ın birçok zatî ve subûtî sıfatının itikadi meselelerin, imani meselelerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zahiren veya vahyen gelmemesine rağmen Allah Resulü nasıl Allah'ın birliğini anlattı? Bu sualin cevabını bir kere herkes Vermeli İkincisi Hazreti Hatice Tül Kübra Annemize İslam'ı tebliğ ettikten imanı anlattıktan sonra Onun kabul etmesini takiben Mütakiben Beraberce namaz kıldılar Allah Resulü imam oldu Hazreti Hatice vardığımızda ona iktida Eyledi yani tabi oldu Dedik ki Ne okudu yani o ana kadar ikra ayeti kelimesi inmiş. Müddessir suresinin ikayetleri inmiş. Bunlar tarihen de sabit. Hadis-i şerife de sabit. Bu şekliyle. Peki namazda ne okudular? Ve nasıl namaz kıldılar? Bu cevaplandırılması gereken bir sualdir. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ne kadar tanımadığımızı ve ne kadar tanıdığımızı Gösteren bir zihin jimnastiğidir, bir tefekkür halidir. Bunun cevabını merak edenler en az bin kişi olur ise cevap vereceğimizi söyledik. Maksadımız burada rating sağlamak değil. Fakat burada anlatılan şeylere insanlarımızın aktif olarak, faal olarak katılmasını ve sohbete iştirak etmesini artık arzu ediyoruz. Artık diyorum bakın bunca zamandır konuşmaya gayret ediyoruz. Ve burada hep gayemiz insanlara sihiri Nebi'yi konuşurken, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken güncel hadiselerle beraber o dinamik e, hali yakalatabilmek, insanları okumaya teşvik etmek, tefekküle teşvik etmek. Böylece bir ruh haline bürünmek. Dolayısıyla bunun cevaplarını merak edenler, cevap vermek isteyenler, soru sormak isteyenler lütfen şimdi birazdan sizin vereceğiniz faks numarasına, elektronik posta adresine müracaat etsinler böylece biz de ne kadar dinlenildiğini ve konuştuklarımızın ne kadar hedefe mukaren olduğunu, yaklaştığını görmüş olalım diye düşünüyoruz. Eyvallah. Sevgili dinleyiciler bu hususla ilgili e, cevaplarınız olursa ya da sualleriniz olursa e, bilgi radyo15.com elektronik posta adresinden tekrar edelim. Bilgi et at... Radyo15.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz Veyahut 0216 alan kodu 311 25 15 numaralı faks numarasından da fax yoluyla ulaşabilirsiniz. Onu da tekrar edelim 0216 311 25 15. O da ki telefon açmak istersiniz. O numarayı da hatırlatalım hemence 0216 561 15 15. Bunlar irtibat numaraları. Bizlere evet. ulaşabileceğiniz. Şimdi konu olarak nerede kaldı? Konu olarak Siyer-i Nebi'den takip ettiğimiz mevzu Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz ne yapmıştı? İmanı anlatmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in namaz kıldığını, ibadet ettiğini gören Hazreti Ali henüz 5-6 yaşlarında sen ne yapıyorsun diye, ey amcaoğlu ne yapıyorsun diye sorduğunda, o da ona Allah'ın birliğini anlatmıştı, Allah'tan başka ilah olmadığını anlatmıştı, kendisinin peygamber olduğunu anlatmıştı, yani İslam'ı, imanı ne yapmıştı, tebliğ etmişti. Hz. Ali Efendimiz'in yanında ne işi var, diye soranlar olabilir, olur ya, herkes her şeyi soruyor. Biliyorsunuz, Hz. Ali Efendimiz'in daha evvel fazileti bahsinde ve doğumu bahsinde de, Geçen hafta anlattık. Bu hadiseden sonra bilhassa amcası Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından ayrılmamasını yani Muhammed'ül Emin olan amcasının oğlundan Hazreti Ali'nin ayrılmamasını zaten tembih ediyordu. Ve zaten de ikisi birbiri arasında çok büyük bir muhabbet hali vardı ikisinin birbirleri arasında. Bu muhabbet üzere hep görüşüyorlardı. Fakat bu Henüz daha imanı, İslamı ona tebliğ etmemişti. Şimdi buradan hemen şu bahsi es geçmemek için söylüyorum geçen hafta Allah Teala biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her şeyi en mükemmel şekilde tamamlamış, en mükemmel şekilde tebliğini, risaletini, beşeriyetini, ahlakını ikmal etmiş. Onun her halinden bir hisse alınabilecek örnek zat Hz. Peygamber. Burada hani bugünün hadisesine nasıl bir çözüm getiriyor bu? Şimdi Hz. Ali Efendimizin Peygamber Efendimiz'e nasıl yakın olduğunu anlamak zaten mümkün. Hani bunlar haricinde daha başka ne gibi şeyler bu siyer okurken elde edebiliriz diye düşünenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Demek ki çocuk da olsa İnsanlara muhabbetle yaklaşırsanız ve bilhassa aile teşkilatında ve çocuklara karşı muhabbetle onlara muamele ederseniz, sizin onlara anlattığınız güzellikler de kendiliğinden kabul görür. Daha farklı bir şekilde açarak konuşalım. Biz bugün günümüzde çocuklarımızın çevrenin bozukluğundan etkilendiğini Etraftaki birçok hadiseye mahruz kalarak ahlakı onlara istediğimiz ahlakı veremediğimizden bahsederiz. Ve bu çözümü üretmek yerine çözümü üretmeyi bilenlere, alimlere, hocalara havale ederiz. Deriz ki anlatmıyorsunuz, etmiyorsunuz veyahut bu yine insaflı kısmı, bir başka kısmı da hocalara vesaire kabahat buluyor. Bir de etrafındakileri de bak işte bu tüh, kaka bunlar kötü insanlar çocuğumu ne hale soktular gibi söylüyor. Fakat ondan evvel biz galiba iğneyi bir kendimize batırmamız lazım. Bakın İslami hayat içinde, güzel huzurlu bir hayat içinde, ahlak içinde muhakkak ilk hareket edilmesi gereken yer ailedir. Ailede de ilk yapılacak şey muhabbetine hakim kılmaktır. Eğer bir yuvada anne baba sevilmiyorsa, çocuklarını kendine sevgi bağıyla bağlayamamışlarsa, Eve oturduklarında birisi televizyonu seyrediyor, diğeri bilgisayarın karşısında, ötekisi ikinci televizyona dizisini seyreder hale gelmişse, aile birbirleriyle oturup konuşabilecekleri bir yuva olmaktan çıktı ise, o aile ortamında bir çocuğa bir güzelliği nakletmek, kuşaklar arası çatışmayı önlemek, kuşakların birbiri arasındaki irtibatı sağlamak gibi şeylerin hepsi kendiliğinden zuhur etmiş olur bozukluk olarak söylüyorum, menfi olarak söylüyorum. Ama muhabbetle çocuk bilse ki, hatırlarsanız biz Ramazan programlarında onu da işlemiştik, iftar saatinde. Mesela çocuk bilse ki, ha Ramazan, Ramazan'da benim annem de babam da çok merhametli olur. Ben ona yaptıracağım işi Ramazan'da yaptırırım. İftar saati yaptırırım. Sabah namazında yaptırırım. Diyebilecek şekilde çocuğunuzu, kendi dini hayatınızla beraber ona karşı sevginizi gösterebiliyor ve sevginize bağlayabiliyorsanız, siz ilk adımı atmışsınızdır. Öğretmen, hoca vesaire rehber bunların hepsi sizin koyduğunuz bu temelin üzerine binayı inşa edecektir. Yoksa bu olmayacaktır. Sözü uzatmayalım. Hz. Ali Efendimizin de Peygamber Efendimiz olan muhabbetine bakın. İman gibi çok çok önemli bir mefkureyi, hayat şeklini, bir inanç sistemini bir günde kavrayabilecek bir hale geliyor Hazreti Ali. Acaba sadece onun çok akıllı oluşundan, çok imanlı oluşundan, Allah'ın hususuyu seçtiği bir veli oluşundan mı kaynaklanıyor? Tabii ki değil. Sadece bundan değil. Bunu destekleyen bazı haller de var. Bunun başında peygambere karşı olan sevgisi var o kadar çok seviyor ve Hazreti Peygamber de kendisini o kadar çok sevdirmiş ki çok ağır bir mevzuyu bir insanın yetmişinde sekseninde anlayamayacağı bir mevzuyu Hazreti Ali birkaç saat içerisinde gönlüne ve kalbine indirebiliyor. O muhabbet bağını kurmakla diyelim biraz da programımızın reklamını mı yapıyoruz? Yok biz programımızın reklamını yapmak için değil, muhabbet bağının reklamını yapmak için bu ismi koyduk. Bu muhabbet bağına İhtiyacımız olduğunu bildiğimizden hep hatırlatmak, vurgu yapmak için, muhabbeti i Muhammedi ile yad etmek için, o muhabbetle yad etmek için bu ismi koyduk. O halde devam edelim. Şimdi bu safhadan sonra nihayet sadede geliyoruz ama sayın dinleyicilerimiz de zaten bizden bunu istiyorlar. Böyle aça aça gitmemizi istiyorlar mevzulu. Hz. Ali Efendimiz Peygamber Efendimize gelip ben senin anlattığını kabul ettim deyince demişti Hazreti Peygamber? Babanın sordun mu? O da dedi ki Allah beni yaratırken babama mı sordu? Ben şimdi iman ederken babama sorayım. dedi ve ne kadar şuurlu bir mümin olduğunu da beyan etmiş oldu. Bu beyandan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından hiç ayrılmıyor Hz. Ali Efendimiz. Daha farklı bir bağ zuhur ediyor bu konuyla alakalı siyere devam edeceğiz evet buyurun Resul-i Ekrem'i bir gölge gibi takip edip yalnız bırakmayan Hazreti Ali'nin bu hali anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oldu bilhassa anne Fatıma Hatun fazlasıyla korkuya kapıldı kocasına dikkat et oğlun Muhammed ile çok dolaşıyormuş sakın ona bir şeyler olmasın dedi Ebu Talip anlayışlı bir insandı durumu bizzat peygamber efendimizden öğrenmek istedi. Bunun için bir gün Resul-i Ekrem Efendimizle Hazreti Ali'nin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken buldu. Fahri Kainata: "Ey kardeşimin oğlu" dedi. "Bu din ne dindir? Fakat bak, burada duralım. Takip etti onları namaz kılarken gördü. Ama bak şunu yine hatırlatalım. Namazsız olmaz." bak Hazreti Peygamber anlatıyor imanı, ya yani bir düşünce şeklidir bir idrak şeklidir tamam ama namaz, illa namaz illa namaz yani bir programda olması muhakkak diğer programda bunu hatırlatıyoruz, namaz, namazın kalitesi artmadan müminin kalitesi artmaz namazın kalitesi artmadan müminin kalitesi hizmetinin, ibadetinin taatının kalitesi artmaz bir başka değişik değişle müminin kalitesi, imandaki idraktaki mükemmeliyeti, muhakkak namaza yansır, namaza yansımayan mükemmellik de işe yaramaz, bazı insanlar vardır çok güzel konuşur, çok güzel anlatır, bakarsın ya biz bile böyle anlamadık, helal olsun falan dersin, bir bakarsın ki hayatında namaz yok o insanın, bu neye benzer biliyor musun Mustafa'cığım, gökyüzünde öbek öbek birikmiş, yağmur dolu olduğu halde, Toprağa bir türlü inmeyen suya benzer. Rahmete benzer. Ve ille namaz. Bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o mükemmel zat, çocuk demiş, şu demiş, hanım demiş, hiçbirisine bakmamış. İlle sohbetin neticesi, başlangıcı, bidayeti, nihayeti hep namaz. Hazreti Ali ile de namaz kılarken, Ebu Talip görmüş. Ne olmuş? Peygamber Efendimiz... Ey amca! Bu din Allah'ın dinidir. Meleklerin, peygamberlerin ve ceddimiz İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına gönderdi, dedi. Sonra da, Ey amca! Doğru yola davet edeceklerimin ve bu davete koşması gerekenlerin başında sen varsın ve sen buna herkesten daha layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç, ve bir Allah'a iman et diye teklifte bulundu. Bir an düşünceye dalan Ebu Talip, sonunda, ''Ben eski dinimden ayrılamam. Fakat sen üzerinde bulunduğun dinde devam et. Allah'a yemin ederim ki, ben sağ kaldıkça, yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar kimse sana el uzatamaz. Hoşlanmadığın bir şeyi sana eriştiremez.'' diye konuştu. Sonra da oğlu Ali'ye döndü ve, çok dikkatli dinlemek lazım burayı. Ne dedi? Oğulcağızım, senin üzerinde bulunduğun bu din nedir diye sordu. Bak çocuğun idrakine de bakıyor. Çok anlayışlı, çok akıllı bir insan Ebu Talib. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşleri de öyle. Ailesinden gelen Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in civarındaki ona akraba olan zatların akıllı oluşları da bir ölçüdür. Yani Peygamber ailesi Peygamber'e yakın akraba olan zatlar da böyle bir akli e, tebarüz vardır. Yani diğerlerinden bariz bir şekilde fark edilecek derecede zeki insanlar. Mesela Hz. Ali Efendimiz'in bazı verdiği cevaplar karşısında, latifelerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sorularına verdiği cevaplar karşısında Hz. Peygamber bir taaccüp eder, tebessüm eder, hatta elini böyle yanlarına vurur. Allah dermiş, ne kadar güzel cevap veriyor dermiş. Çok cevval zekaya sahipler ve akıllılar. Görgülü insanlar. Bak yeğeni konumunda o an öyle görüyor. Zaten onu kendi yeğeni gibi görmese, rahmetallil alemin olarak görse, alemlere rahmet olarak gönderildiğini fark etse oracıkta Müslüman olacak ama hala onu bir yeğen şeklinde gördüğünden sen bu din üzere devam et. Ben şu an senin de teklifini kabul edemeyeceğim ama sen davanı istediğin gibi anlat, sana herhangi bir hücum yapıldığında, herhangi bir istemediğin durum olduğunda, ben karşılarındayım, bir destek lazım olduğu zaman da sana, davanı anlatmak için, destek olarak da yanındayım, diyor Ebu Talib. Fakat ondan sonra, ne kadar idrak ettiğini anlaması için, ve kendisi de, acaba şuursuzca mı bu işe takılmış gidiyor, yoksa hakikaten düşünerek mi, bu işe kendisini vermiş. Oğlunun durumunu anlamak için de oğulcum diyor. Senin durumun nedir? Hani oğulcağızım diyor ya. Oğulcağızım diye tercüme etmişler. Haklılar. Arapçadaki karşılığı bu neye? Beni yavrum demek zaten. Bu neye? Yavrucuğumun cumu gibi. O yüzden oğulcağızım. Yani iyice küçültüp, iyice şefkatli bir sor. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Değil. Soru sormaktaki nezaket de o. Cazım diye soruyor. Yani en müşvik şekliyle bir babanın sorarak öğrenmek için sorduğunu karşıdakine bildirmek için soruyor. Peki Hazreti Ali ne cevap veriyor? Hazreti Ali babacığım dedi. Ben Allah'a ve onun Resulüne iman, onun Allah'tan getirdiklerini de tasdik ettim. Ona uydum ve onunla birlikte namaz kıldım. Bunun üzerine Ebu Talip, ey oğlum... Amcan oğlunun dinine sana da isteyerek girmek yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Ona itaat et diyerek hem Resul-i Ekrem Efendimiz'i hem de Hazreti Ali'yi sevindirdi. Sonra da oradan uzaklaştı. Eve dönen Ebu Talibe, zevcesi Fatıma Hatun... Pela... tekrar hatırlatalım. Hazreti Ali Efendimiz'in annesinin ismi de Fatıma. Hani Fatıma Hatun falan yeni radyosunu açanlar olabilir... Olabilir yani maluma eksikliği olur Burada anlatılan Fatıma Hazreti Ali'nin Annesi olan Fatıma Hatun Bir de sonra peygamber efendimizin Kızı Fatıma ile izdivac edecektir Hanımın ismi de Fatıma Olacaktır Evet. Eve dönen Ebu Talibe Zevcesi Fatıma Hatun telaş ve Şiddetle nerede olun Hizmetçim Cihat mevkiinde onu Muhammed ile Birlikte namaz kılarken görmüş ''Oğlunun dinini değiştirmesine uygun görüyor musun?'' diye sordu. Ebu Talip, ''Sus, vallahi amcası oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer.'' diyerek telaş ve endişeye mahal olmadığını ifade etti. Sonra da, ''Eğer nefsim, Abdülmuttalip'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı, ben de Muhammed'e tabi olurdum.'' Orada Abdülmuttalip'ten kısıt, Dedesi Abdülmuttalip değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden hiç kafir ve müşrik yoktur. Hazreti Peygamber'in nesli i paki Hazreti Adem'e gidinceye kadar İbrahim'den Hazreti Adem'e ulaşıncaya kadar hiçbir müşrik efendim ve kafir olan babadan gelmemiştir. Tertemiz bir arktan imanlı bir nesilden gelmiş Hazreti Peygamber. Fakat Abdülmuttalib'in zamanındaki yani dedelerimizin dini manasında söylediği dedelerimizin yani geçmiş kuşaklardan intikal eden putperestlik hali şu anda buna mani oluyor şeklinde söylüyor. Yoksa Abdülmuttalib Hanif dinindendi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın bir Allah'a inanmış, muvahhit ve puta tapmazdı. Hatta puta tapmak şöyle dursun, içki vesaire gibi günahları da İşlemezdi. Çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmezdi. Çünkü Kabe'yi tavaf eden müşrikler çır, çıplak tavaf ediyorlar. Bozulduk, bozdukları için. Hiçbir zaman çıplak tavaf etmemiştir. Kabe'yi. Hiçbir zaman içki içmemiştir. Hiçbir zaman da putluğa tapmamıştır Abdülmuttalip. Buradan bunu söylüyorum. Kaynaklarıyla da sabit. Bir kere bu, o hususu bir tavsiye etmek lazım. Bunu hatırlatmak icap ediyor. Fakat bir başka mevzuda şu. Hemen onu hatırlatalım. Ondan sonra bir ara verelim. Eyvallah. Dikkat ederseniz Fatıma Hatun'u yani hanımını yatıştırırken şu tabiri kullanıyor. Böyle bir davada onu tasdiklemek elbette ilk önce amcasının oğluna düşer. Şuradan bir malumat verelim. Dünya üzerinde yani hiç kimse kızmasın. Dünya üzerinde ırk taassubu yani ırka düşkünlük ve ırktaki bu taassup iki tane ırkta çok bariz bir şekilde gözükmüştür. İkincisi Arnavutlardır, birincisi Araplardır. Yani çok taassup vardır, onlarda ırklarına çok fazla düşkünlük vardır. Araplarda o kadar çok o kadar çok bu taassup var ki hatta Hazreti Peygamber veda haccında Arap'ın Arap olmayana, üstünlüğü, aceme üstünlüğü yoktur diyor. Acem kelimesini biz İranlı zannediyoruz. Halbuki Arapçada acem e diye bir kelime vardır ki bu Arap olmayan bütün ecnebilere söylenir. İran'a söylenmez. Arap'ın ecnebiye yani Arap olmayanın üstünlüğü yoktur diye hususi ırkçılığı e, zemmeden kötüleyen ve ırk taassubunu e, bir şekilde bir şekilde Allah Resulü'nün ortadan kaldırması, o zamanda çok büyük bir ırk taasubunun olduğuna işarettir. Ve burada da o ırkla soyla sopla övünmek noktasında hadi bir şey daha var böyle vaktimiz şey İyi oluyor abi. ama bir ayır tefsiridir bu çok dikkatten kaçar. Arafat sahrasında babalarınızın zikri gibi dedelerinizin atalarınızın zikri gibi hatta daha fazla zikredin Allah'ı çekinde bir ayet vardır yani hacca gittiğinizde hac ettiğinizde Arafat'ta babalarınızın zikrinden daha şiddetli yani dedelerinizin atalarınızın zikrinden daha şiddetli en az onun kadar veya daha şiddetli Allah'a zikredin diye bir ayet vardır şimdi bunu biz pek anlamayız tabi tefsirine bakmak lazım mavden bakarsak anlamayız bunun sebebi şu cahiliye zamanında Araplar Arafat sahrasına toplanırlar dedelerinin atalarının hikayelerini anlatırlarmış o falanca soyu anlatırmış o filanca sopa anlatırmış yani Arafat sahrasını bile soy sopla övünme haline getirmişler Allah Teala da buyuruyor ki yani babanızı ananızı atanızı ne kadar anıyorsunuz en az onun kadar Allah'ı zikredin hatta daha fazla zikredin diyerek oranın Allah'ı zikir mahal olduğunu hatırlatıyor buradan da anlaşılıyor ki atayla soyla sopla övünmek Araplarda çok yaygın olan bir adet. Burada da Ebu Talip amcasının oğluna sahip çıkmak her ilk önce ona düşer. Yani bir ırk meselesidir, bu soy soysop meselesidir şeklinde o kanaatini belirterek bunun bir aile içi hadisi olduğunu ve ne yaparsa yapsın Muhammed'ül Emin ailemizin ona destek olması gerektiğini e, söylüyor. Ailesinin ona destek olması gerektiğini söylüyor ve böylece bu itirazı da bertaraf ediyor. Acizane kanaatimiz diğer söylenen sözlerle birleştirdiğimizde Ebu Talip çok büyük bir siyasetçiydi. Ve etrafında Hazreti Peygamber'i korumak adına Mekke'li müşriklere ayrı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çevresindeki zenginlere, tüccarlara ayrı ve aile efradına da ayrı ayrı taktiklerle müdahale ederek Hazreti Peygamber'i rahat ettirmeye çalışmıştır. ...bunu gözden kaçırmamak lazım. Bahse kaldığımız yerden devam ederiz... ...yok abi. Ee, öncelikle... ...şu da var tabii. Programımızda... ...bundan önceki haftalarda, bundan önceki aylarda... E, ...bir zemin oluşmuş oldu. Programın girişinde sizin de söylediğiniz gibi... ...o zeminin üzerine... ...şimdi ilk Müslümanlarla ve o hadiselerle... ...belki zihnimizde bir miktar daha canlı olan gerek medya gerek güncel olarak okuduğumuz kitaplar Ramazan vesilesiyle tanıdığımız isimleri simaları konuşuyor olmak e, bahtiyarlığındayız hem de onları anıyor zaten olmak bahtiyarlığındayız zaten bundan sonra da böyle larserler gibi gidecek inşallah yani çünkü zikru salihin tenezzülü rahmet buyurdu Peygamber Efendimiz salihleri zikretmek ilahi rahmetin inmesine vesiledir Şimdi o sahabe-i kiramın isimlerini duydukça, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden onların bahsini duydukça daha bir e, içimiz coşacak. Niçin? Hazreti Peygamber sallallahu Efendimiz'i sadece ondan bahsetsek hiç sahabisinden bahsetmesek aynı zevki alamaz mıyız? Alamayabiliriz. Niçin biliyor musunuz? Bunu da şimdi soru olarak havale etmeyelim. Daha ilk sorunun cevabı gelmedi. Şöyle cevap vereyim. Bir soru sorulsa Eskiden sorarlarmış. Altı tarafı da aynı olan saray hangi saraydır? Yani öyle bir saray var ki altı tarafı da aynı. Nerededir bu saray diye sorarlarmış eskiden. Bunun cevabı nedir? Züleyhanın sarayıymış. Züleyhanın sarayının altı tarafı da aynıymış. Niye? Her baktığı yerde Yusuf'u görmek için. Sahabe kiram hazaratı da, Peygamberin asabı da ayneler gibidir. Her birinden farklı bir güzellik olarak görürüz biz. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın Sıddiği yetinden, Hazreti Ömer Efendimizin Farukuyetinden, Hazreti Osman Efendimizin Hayasından, Hazreti Ali Efendimizin irfanından, Cihadından, Behre yap, Nasipdar olmayan insanlar, Hazreti Peygamberi müşahade anlama, ondaki güzelliği fark etme noktasında muhakkak eksik kalırlar. Onların her birisi aynedir. Her birinde ayrı bir güzellik olarak zuhur eder. Anlatabiliyor muyum? İşte sahabe-i kiramla peygamber efendimizin sohbetinin tatlılaşması, Hazreti Peygamber'i daha iyi tanıma fırsatını biz o ayinelerden görme, efendim yakalayabilme şansımız olduğundandır. O nuru orada müşahede ederiz. Bakın şu anda hepimizin evinde belki şu saatlerde hatta arabada duranlarda arabaların ön panelinde ışıklar vardır. Bu ışıklar enerji olarak sadece verilmez. Herkesin evinde ışık vardır ama kimisi abajur koymuştur. Kimisi arabasının ön tarafında rengarenk ışıklarla ışığı göstermiştir. Bir çerçeveye konulmuştur. Sahabe-i Kiram Hazaratı'da Peygamber Efendimiz'in bulunduğu asırda Böyle bu nuru bu nurun etrafında bulunan ve bu nuru kuşatmış olan farklı farklı kandiller gibidir. Ayneler gibidir. Avizeler gibidir. Anlatabiliyor muyum? Neticede o güzelliği biz oradan farklı şekilde alırız. İşte şimdi de o nurun alea nur sırrının masarı ve onu tanımayan kişinin Hazreti Peygamber'den nasipdar olamayacağı o Nurların nuru Hz. Ebu Bekir Sıddik Efendimiz'in Müslümanlığa daveti ve kabulü bahsini işleyeceğiz. Evet. Hz. Ebu Bekir eskiden beri Resul-i Ekrem Efendimiz'in en yakın dostlarından biriydi. Samimi görüşür ve konuşurlardı. Onda da göze çarpan en mühim vasıf, cahiliye devrinin çirkin adetleri, kötü ahlak ve yaşayışları ile fıtratını bozmamış olması, ...ruh, kalp ve aklını... ...şirk inancıyla kirletmemiş bulunmasıydı. Evet, Hz. Ebu Bekir Efendimiz hiç puta tapmamıştır. Aynı bahsettiğimiz... ...Abdülmuttalip... ...Efendimizin olduğu gibi tetesinin... ...hiç puta tapmamıştır. içki içmemiştir. Ve Hanif dini üzere... ...ibadet taat yapmak üzere gayretli bir zattır. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den de... O ...devrindeki kişiler bozuk olmasına rağmen... ...kendisi... ...hiçbir şekilde bir taşkınlık yapar halde Efendim onlara uyar bir halde onu görmemiştir. Evet. Tanınmış bir tüccardı. Kavminin ileri gelenleri her zaman fikrinden istifade ederlerdi. Kureyş'in kan davalarını halleden de oydu. Demek ki bir hala daha öyledir dünya üzerinde aileler arasındaki kan davalarını çok itibar edilen kimseler ancak önleyebilir. Hazretüvbe Bekir e Efendimiz ne kadar muhteber bir insan ki? O hakemlik yaptığında, araya girdiğinde kan davaları bile kalkıyor. Evet. Bir diğer mühim vasfı da Kureyş ailelerinin soy soplarını, nesep secerelerini, iyilik ve kötülüklerini gayet iyi bilmesiydi. Yani tarihine de vakıf. Bir de ayrıca burada zikretmiyor ama Hazreti Ebubekir Efendimiz yanlış hatırlamıyorsam altıncı kuşaktan yani altıncı dededen Peygamber Efendimiz e akrabadır. Eyvallah. Evet. Resulullah Efendimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Fakat yine de davası kulaktan kulağa yayılmış ve Kureyş ileri gelenleri tarafından duyulmuştu. Hazreti Ebubekir Bekir Yemen tarafına yaptığı bir seyahatten henüz dönmüştü. Başta Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayt ve bazı Kureyş ileri gelenleri kendisine hoş geldin demek için evine vardılar. Hazreti Ebubekir Bekir, ben Mekke'de yokken neler olup bitti? Önemli bir haber var mı diye sordu. Onlar, Ey Ebu Bekir, dediler. Büyük bir iş var. Ebu Talib'in yetimi Muhammed, peygamberlik iddiasına kalkıştı. Ya, bir de hakaretami söylüyorlar. Onlara göre yetimlik bir şeref değil. Bizim şu anda Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğumuz için bir insana yetim demek, onun için çok büyük bir payedir. Yani yetim filanca, denildiğinde herkes bir şöyle oturuşunu düzeltir. Neden? Yetime itibar vardır bizim toplumumuzda. Sebep kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Çünkü elini mübarek parmaklarını uzatıyor. Ben ve yetim cennette böyle izliyor, beraber izliyor Peygamber Efendimiz iki parmağıyla uzatarak. Beraber izliyor yani. Ve ben diyor yetimin yetimi arka çıkanla da yine beraberim. Yani kim bir yetimi muhafaza etti? Kafirül yetim yetime Kefalet etti, onu muhafaza etti. Onunla ben yan yanayım diyor cennette. Bu payeyi almak için yetim denildiğinde bizde övgü manasına duru. Ve o en büyük nişanlardandır. Allah koymuştur o nişanı çünkü. Allah'ın koyduğu nişanın da artık derecesini siz düşünün. Fakat o zamanın insanları yetim denildiğinde ahlaksız, edepsiz yani hakir insan manasına kullanıyorlar. Yetim sahipsiz. Yani bir kö kedi, köpek, mal gibi alınıp satılan insan mukabilinde kullandıkları için Ebu Talib'in yetimi, hatta başka rivayette Abdullah'ın yetimi bir davaya kalkışmış diyorlar. Zaten demin de söylediğimiz gibi Ebu Cehil Abdullah'ın yetimi olarak görmeseydi, Hz. Peygamber'i helak olmaktan belki kurtulacaktı. O yetimlik anlamayanlara perde oluyor. Niye Allah Resulü yetim kalmıştır? Daha evvel bahsini konuştuk. Allah gayurdur. Yani Allah Teala sevdiğinin bir başkasıyla olmasını istemez derler tasavvufta. Bir başka şekli daha vardır. En iyi terbiye anne ve baba terbiyesidir. Yani en mükemmel terbiye annenin ve babanın mükemmel terbiyesiyle ortaya çıkar. Bir anne babanın mükemmel terbiyesi varsa... Hiçbir zaman mükemmel bir öğretmenin terbiyesi onun üzerine çıkmaz. Mükemmel bir anne baba terbiyesi, terbiyeleri mükemmelse birinci derecede bir terbiyedir. Fakat Allah'ın terbiyesine nispetle anne babanın da ne kadar mükemmel olursa olsun terbiyesi aşağıda kalır. Allah Teala bizzat Hazreti Peygamberi kendisi terbiye etmek için annesini de babasını da ondan almıştır diyorlar ve kendisi de zaten bunu edde beni rabbi fa ahsana tadibehu beni rabbim edeplendirdi ve rabbimin edeplendirmesi terbiyesi ne kadar güzel de şekilde ifade ediyor. Şimdi bunu söylemek durumundayız çünkü bak bugünler günler Mustafa'cığım. Şimdi ikinci 10 günde bitti. 20 günü tamamladık Ramazan-ı Şerifte. Bundan sonra cehennem azabından azat olmak günleri başlıyor. Allah'ın rahmet ve mağfiret aylarını geride bırakıyoruz Ramazan'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dua ile insanın duası ile arşı rahman arasında set çekilir. Allah katına Allah'ın duaları kabul etmek makamı vardır semada. Allah gökte değil. Fakat duaların çıktığı, toparlandığı ve Allah Teala'nın duaları kabul olarak, e, beyan ettiği bir mevki vardır. Bir yer. Arşta bu. Diyor ki kişiyle o yer arasında dua bekletilir. Dua eden kişinin duasıyla o yer arasında. Ne zaman yükselir oraya? Salatü selam okunduktan sonra o dua yükselir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biz şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Salatü selam okuma ve onun muhabbetini arttırarak Bugünlerde yaptığımız ibadet ve taata peygamberin muhabbetini ve salatü selamını ilave etme, onsuz olmamak için uğraşıyoruz. O yüzden Hazreti Peygamber'e her fırsatta bir daha e, isimleriyle yad ederek salatü selam ediyoruz. İşte Hazreti Peygamber'e böyle diyorlar. Abdullah'ın yetimi böyle bir davaya kalkışmış diyorlar. Fakat e, birazdan ileride gelecek yani e, takdim tehir başa sona almayı biraz böyle değişik yapmış eserde Hz. Ebu Bekir Yemen seyahatinde gördüğü rüyayı oradaki bazı kişilere anlattıktan sonra Mekke'de neler olup bitiyor diye soruyor yani evvelden haberi alıyor Hz. Ebu Bekir manevi olarak da alıyor onun üzerine o merakla Mekke'de acayip bir şey gördünüz mü diye nabız yokluyor bunu da hatırlatalım biz de senin Yemen'den dönüşüne kadar beklemeye uygun bulduk. Artık sen o dostuna git, ne edeceksen et. Hazreti Ebubekir derhal Fahri Kainat'ın evine vardı. Ya Ebel Kasım, peygamberlik iddiasında bulunduğun, kavminden ayrıldığın ve atalarının dinini kötüleyip inkar ettiğin doğru mu diye sordu. Resul-i Zişan Efendimiz, Küçük yaşlarından beri beraber oldukları Hazreti Ebu Bekir'in bu sözlerine önce tebessüm buyurdu. Sonra da Ya Ebu Bekir! Ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş Allah Resulüyüm. İnsanları tek bir olan Allah'a davet ediyorum. Sen de şehadet getir dedi. Hazreti Ebu Bekir'in akıl ve gönül aleminde bir anda şimşekler çaktı. Bu sözleri Küçük yaşından beri çok iyi tanıdığı, zatını candan seven ve sayan ve o ana kadar mübarek dudaklarından hilaf-ı hakikat tek bir söz işitmeyen Muhammedül Emin'den duyuyordu. Hiçbir tereddüt emaresi göstermeden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman oldu. İslam'a davet karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyişini Resulullah Efendimiz onun için bir fazilet sayarak şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir'den başka imana davet ettiğim herkes bir duraklama, bir tereddüt, bir şaşkınlık geçirdi. Fakat o kendisine İslam'ı anlattığım zaman ne durakladı ve ne de tereddüt etti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i bu itibarlı dostunun Müslüman olması fazlasıyla sevindirdi. Hazreti Ayşe validemizden gelen bu husustaki rivayet şöyle. Şimdi burada hemen buna dikkati çekelim. Şimdi okuyacağımız satırlara Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimizle Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin buluşmasından evvel bazı hadiseler olmuştur. Şimdi burada bu satırlarda, şimdi okuyacağımız satırlarda öğreneceğimiz şeyler var. Okuyalım. Okuduktan sonra Tekrar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle e, buluşmasını ve Peygamber efendimizin ona neler söylediğini başka kaynaktan da bendeniz sizlere nakledeceğim programın sonunda öyle getirmiş olacağız. Evet. Eyvallah. Nebiye Ekrem'i iki dağ aralığında Hazreti Ebubekir'in Müslüman olmasından daha çok sevindiren bir başka hadise olmamıştır. İslamla şereflenen Hazreti Ebubekir'in daha evvel gördüğü bir rüyası da böylece gerçekleşmiş oldu. Rüyasında bir ayın Mekke'ye indiğini, sonra bölünerek şehrin evlerine dağıldığını, sonra da toplanıp kendi evine girdiğini görmüştü. Bu rüyasını o zaman ehli kitaptan bazı alimlere anlatmıştı. Onlar gelmesi beklenen peygamberin pek yakında Mekke'den çıkacağını, kendisinin de ona uyup bahtiyarlar arasında yer alacağını söylemişlerdi. Şimdi bu, bu hadiseyi bir de bendenizin okuduğu birkaç kaynaktan size naklederim. Tek tek isimlerini saymayacağım ama elektronik posteri müracaat ederlerse onlara da kaynakları bildiririm. Fakat hemen peşin peşine söyleyeceğim yok mudur? Vardır. Hangisidir? Asım Köksal Hoca Efendi'nin, Hazreti Ebu Sıddık Efendimizin Müslüman oluşuyla alakalı fevkalade güzel o bahsi toparlayan bir şeyi okuyabilirler. Bu kafidir. Öteki eserlerin tercüme edilip edilmediğini bilmiyorum. Arapçasından ve fakir Osmanlıcasından bakmışydım. Onlara girmiyorum. Fakat Asım Köksal Hoca Efendi çok güzel tertip etmiş. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimiz bir dolunayın pırıl pırıl tam ayın Mekke üzerine indiğini bölündüğünü bir tarafının efendim bir tarafının bölünerek şehrin bir tarafına evlerinde arasında kaybolduğunu fakat diğer bir tarafında evine girdiğini hatta bir rivayette sadına içine girdiğini görüyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çok tesirinde kalıyor bilgili bir insan arif bir zat efendim fevkalade dikkatli bir zat ve böyle rüyalar da takdir edersiniz hala da öyledir herkesin devamlı gördüğü rüya değildir Acayip biruya. Bunun üzerine etrafında böyle akıllı edecek soracak insan yok belki. Yemen'e gittiğinde, seyahat yaptığında işte ticaret uğraştığında, tüccarlık yaptığında oradaki alim kabul edilen bazı e, keşişlere, papazlara işte bilgilik insanlara danışıyor. Bunlardan iki tanesi var. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki, ahir zaman peygamberi gelecek. Zaten Mekke'den çıkacağı bildirilmiştir. Sen o peygambere e, yakın olacaksın. Ve hatta bir tanesi diyor ki, o peygamber hicret ettiğin duayın ikiye bölünmesi şudur ki, o peygamber hicret ettiğinde sen onunla beraber hicret edecek olan kitapta bildirilen mağara arkadaşısın diyor. Yani bu bu, bu kadar detaya kadar veriyor sen o peygamber yurdundan sürüldüğünde hicret ederken onunla beraber mağarada kalacak olan arkadaşısın ona yarı garı Resulillah. yani Resulullah'ın mağara arkadaşı mağarada onunla beraber halvet olan zat şeyi sana nasip olacak diyor hatta bir tanesi diyor ki bu rüyan böyledir böyle böyle kendisini göremediğim halde de kendisine tabi olduğumu onu desteklediğimi e, bildiren bu mektubu da o zuhur ederse ona ver diye birisi mektup veriyor Hazreti Peygamber'e o keşişlerden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Mekke'ye geldiğinde soruyor Mekke'li müşriklere Mekke'de ne olup bitiyor diye diyorlar ki böyle böyle bir şey hemen aldığı haberle gördüğü rüya ile hadiseyi birleştiriyor dikkat buyurun koynuna şey koyuyor mektubu Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Peygamber'in yanına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne olduğunu, ne bittiğini sorunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona demin okuduğumuz gibi imanı ve İslam'ı tebliğ ediyor. Arkasından da diyor ki o rüyanın tabirinde anlatılan kişi benim ya Ebubekir Bekir diyor. Ve mektubumu da ver diyor. Koynunda sakladığı mektuptan da ona haber veriyor. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor. Öperek mektubu uzatıyor. Biz bu hadiseyi böyle biliriz. Evet, bu Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin hemencecik tasdikine gölge düşürür mü? Hayır düşürmez. Niceleri ne mucizeler görmüştür de Ellerindeki, avuçlarındaki taşların dahi Peygamber'i tasdik ettiğini gördüğü halde Hazreti Peygamber'i e sihirbaz demiştir. Mesela o değil, mesela şu. Bakın, ey muhabbet bağı dinleyicileri, hep aynı ölçü, aynı yol üzere gidiyoruz. İstikametimiz şu. Şunu unutmayınız ki, Allah ve Resulü sizi sevmeden siz Allah ve Resulünü sevemezsiniz. Allah ve Resulünü seviyorsanız, Anlayın, şükredin ve ham dedin ki Allah ve Resulü sizi sevmiş. Şimdi gelin biz bu sevgiye layık olamasak da yakınlaşmak için gayret edelim. Ve bu sevgiye toz kondurmayalım. Allah Resulüne daha ruhlar alemindeyken sevdirilmemiş ve yakınlaşmamış olsaydı Hazreti Ebubekir Efendimiz bu derece büyük bir payeyi alamazdı. Bunu da unutmayalım. Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ali Efendimiz gibi, Hz. Ömer, Hz. Osman Efendimiz gibi zatların tesadüfen Müslüman olduğu gibi bir kanaati hiçbir zaman taşımayalım. Dışarıdan bakıldığında böyle gözükebilir ama iç alemine baktığınızda bunlar bilhassa bu büyük zatlar için büyük bir nasiptir. Ve Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifini hatırlatıyorum. Ruhlar aleminde birbirini tanıyan ve birbirini sevenler bu dünyada da birbirlerini severler. Ruhlar aleminde birbirini sevemeyen, hoşlanamayanlar bu alemde birbirleriyle ülfet ve ünsiyet edemezler. Hadis-i şerifinin bu sahada da e, şamil olduğunu, bu sahada da geçerli olduğunu unutmayalım. Hz. Ebu Bekir Efendimizin son birkaç tane şöyle İslam alakalı mevzuyu beyan edelim. Ondan sonra da zaten programımıza nihayet verelim diyelim, çok uzatmayalım sözü. Hazreti Ebu Bekir, Müslümanlığını ishar etmekten çekinmedi. Müslüman olması, Kureyş arasında büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü o, Kureyş içinde itibarlı, sağlam, güvenilir, sözünde sadık biriydi. Sevimliliği ve yumuşak huyluluğu da onu kavmine sevdirmişti. Hazreti Ebu Bekir, Müslüman olan hür erkeklerin ilk halkasını temsil ediyordu. Onun Müslüman olmasıyla, İman halkası biraz daha genişledi, yollar biraz daha açıldı ve müstakim caddeye yürüyen bahtiyarlar daha da arttı. Onun vasıtasıyla Müslüman olan Hazreti Bilal-i Habeşi ile iman ve İslam nimetine erişen ve her biri adeta bir sınıfın temsilcisi durumunda bulunan ilk Müslümanlar şunlar oldu. Kadınlardan Hazreti Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali efendimiz, Hür erkeklerden Hz. Ebubekir Efendimiz, azatlı kölelerden Hazreti Zeyd bin Harise Efendimiz, kölelerden Hz. Bilal-i Habeşi radiyallahu Kur'an ayı olduğu için Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'in bir hususiyetini zikredelim ve programımıza öyle nihayet verelim. Evet. Hz. Ebu Bekir Efendimiz o kadar güzel Kur'an tilavet edermiş ki o kadar yanık, o kadar efendim içli Muhabbetli Kur'an-ı Kerim okurmuş ki, kerametidir. Onun Kur'an-ı Kerim'ini dinleyenler, oracıkta Müslüman olurmuş. O okumasıyla. Hatta bir müddet anlaşmak için, Peygamber Efendimiz'e geldiklerinde, şart olarak şeyi sürüyorlar. Ebu Bekir sesli Kur'an okuması. Yani dinleyen kişiyi etkiliyor. Öyle bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Baktığınızda, Bizim şu anda İslam ahlakı, imani güzellik olarak yaşadığımız birçok şeyin zirvesi noktasındadır sahabe-i kiram Kur'an'ında, namazında, irfanında, cihadında, hayasında, adaletinde, şecaatinde baktığınızda şunun gibi adaletli, şunun gibi güzel okuyan, şunun gibi güzel giyinen deriz. Yani sohbetimizin arasında zikrettiğimiz gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mükemmelliğini her yönden seyredebileceğimiz diğer yönleriyle de görebileceğimiz seçkin zatlardır sahabe-i kiram hazaratı ve bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğiyle İslam oluşlarıyla daha doğrusu İslamiyetlerinin zahire intikaliyle aşikar oluşuyla sahabenin güzelliklerinden Hazreti Peygamber'in muhabbetinin daha da farklı, daha da güzel bir şekilde yansıdığını göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Salatu selamla müsaade ederseniz bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbül kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril evsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumma salli ve sallim ve barik ala Muhammedin ve Adem ve Nuh ve Ibrahim ve Musa ve Isa ve ma beynehum minen nebiyyin vel mursalin ve selamuhu aleyhim ecmain. Bi rahmetike ya erhamer rahimin subhaneke Allahumma ve bi hamdike eshadu en la illa ente estagfiruke ve etubu ileyk. Cenab-ı Hakk'ın cümlemizi mağfurin, makbulin mebrurin ve hatta mukarrebin zünmesine dahil etmesi için ve atikal rikab olan Hazreti Allah'ın bizleri cehennem azabından her türlü ateşten hasret ateşinden sevdiklerimizden ayrı kalma ateşinden her türlü maddi ve manevi rızkın eksikliğinden dolayı iç yanmalarından ve ateşlerinden cemalullahından ayrı kalma ateşinden Resulullah'ın kevserinden uzak kalma ateşinden, sahabenin ahlakından uzak kalma ateşinden, evladının etrafının günahlara dalarak bizi yakma ateşinden muhafaza etmesi için bugünlerde yaptığımız duaları kabul eylesin ve bizi rahmetellil alemine Rabbül aleminliyle bahşeylesin. Amin. Ve salli ala eşrefi ve as'adi ve ekmeli Jami'ye enbiyai vel ve el-Mü'sselin ve Rabbil-Alam.